163. konu Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethi için yola çıkması ve Meruz Zahran'da konaklaması. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethi için yola çıktığında Ebu Ruh Gusum bin El Husayn El gafariyi Medine'de vali olarak bıraktı. Ramazan'ın 10. günü yola çıktı. Hazreti Peygamber de halkla oruçluydu. Biz Usvun ile Eme arasında bulunan Küdeyt suyuna vardığımızda Hazreti Peygamber orucunu bozdu. Sonra Meruz Zahran denilen yere varıp konakladı, beraberinde ön bin Müslüman askeri vardı, bin kişi Müzeyne ve bin kişi de Süleym kabilesinden vardı, her kabilede silahlar bulunuyordu, Resulullah ile beraber bu yolculuğa bütün muhacir ve ensar çıkmıştı, geride hiç kimse kalmamıştı.